su Akın'a hoş geldiniz. Ben Akın İlhan. Ben Norhan Yüce. Suh aramızda bir Suh Akı aktivisti daha var bugün. Özdeş Özbay. Özdeş hoş geldin diyelim. Merhaba hoş bulduk. <gülüyor> bugün ekip çek geldik. Evet, evet. Üç kişi birden geldik bugün. Evet geçtiğimiz hafta sonu yani 12-13 Kasım 2016 tarihlerinde Suh kampanyası olarak <gülüyor> Uluslararası Su Mücadeleleri konferansını gerçekleştirdik. Zaten son 3-4 haftadır Burada konuşacağımız bazı konu başlıklarını ele alıyorduk sizi haberdar ediyorduk hepsinden en sonunda nihayet gerçekleştirmiş olduk. Evet bizim için oldukça yorucu bir dönemdi onu söyleyerek Aha. başlamak <gülüyor> gerekiyor ama bu dönemi aslında çok kolektif bir biçimde inşa ettik çok sayıda gönüllümüz destek oldu bu konferansın gerçekleşmesi sırasında ee, ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nden e, iklim araştırmaları ve e, politikaları merkezi ismini yanlış söylemiş olma ihtimalim yüksek Yok, doğru, ee, doğru mu söyledim <gülüyor> peki e, oradaki hocalarımız ve merkezin destekleri sayesinde ...sayesinde bu etkinliği gerçekleştirebildik. Kendilerine buradan tekrar teşekkür edelim. Evet, teşekkür ee, söylediğim gibi kolektif bir e, etkinlikti. E, her bir katılımcının aslında katkısı e, büyük olduğu bu etkinliğin e, gerçekleşmesi sırasında faydaları çok büyük oldu. Aynı zamanda politik olarak çok bir e, zor dönemde yaptığımızı söylemek lazım evet. bu konferansı. Hı -hı. E, Türkiye'deki koşullar belli. E, o hal fırsatçılığa dönüşmüş durumda. 15 Temmuz'da ...başarılı bir biçimde halk e, darbeyi durdurdu ama arkasından e, hükümet e, darbeye karşı mücadeleyi demokrasi temelli değil de... ...daha antidemokratik uygulamalar üzerinden sürdürmeyi tercih etti andan itibaren hayatımız çok da e, parlak gitmiyor. Evet. Her gün yeni bir tutuklama, her gün yeni bir e, işte nasıl söylenir bizim... Konferans gerçekleştirdiğimiz günler Hı -hı. içerisinde 370 tane derneği evet, kapatılması kapatıldı. söz Hı -hı. konusuydu. Biz bile e, yoğun olduğumuz için bakamamıştık ismimiz var mı yok mu diye. Evet. Olmadığını biliyoruz şu Olmadı. ana kadar. Kapatılmadığımıza göre hala burada <gülüyor> şey. <Orada olduğumuza gülüyor> göre Devam ediyoruz. Evet. Ama e, örneğin bu durumda yaptığımız bir faaliyetti. Ve onun etkilerini biz konferans sırasında gördük. Konuşmacılarımızın hmm. katılma açısından gördük. Şimdi tek tek ee, konu başlıklarımızı neler hmm. konuşulduğunu evet. bir daha ele alacağız. O sırada dile getiririz ne, ne tür aksaklıklar yaşadığımızı. Ama bütün aksaklıklara rağmen... Oldukça e, birimli bir hı hı. E, etkinlik yaptık. E, yani yapma... Belki şeyden söz etmek gerekebilir. Son KHK'lardan, e, pardon son alınan karalardan birisinin de mağdur olduğumuzu söyleyebiliriz. Hani Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptık e, evet. bu konferansı ve tam konferans başlamazdan önceki gece e, bir kayım atandı Boğaziçi, Boğaziçi. Üniversitesi'nde öğrenciler eyleme geçti. Evet. E, dolayısıyla böyle bir eylemlik halinde konferansı evet, gerçekleştirmek zorunda Bizim bir kısım gönüllümüz Boğaz içindendi. Gönüllülerimiz eee rektörlüğün protestosu eylemlerine e, katılır haldeydiler. Evet. Böyle bir atmosferde yaptık ama yine de başarılı olduğunu düşünüyoruz aslında politik olarak bu dönemde tartışmanın dayanışmanın önemli olduğunu düşündüğümüz için de ısrarcı olduk yapmak konusunda evet. bunlara da hizmet ettiğini umut ediyoruz. Hı hı. Evet e, tabi bu e, politik atmosferden etkilenen e, pek çok insan oluyor bu ülkede ama bizim e, şeyimiz bile hani konferansımız bile etkilendi bundan. Bazı konuklarımız gelemedi belki ondan çok kısaca bahsedip evet. ondan sonra da konuda başlıklarımıza bakabiliriz. E, mesela Brit Smith İrlanda'dan gelecek ve İrlanda'daki su hakkı mücadelesini anlatacak olan e, arkadaşımız e, gelemedi. Evet. Onun dışında Ayman Rabbi Filistin'den gelecekti ve o da Filistin'deki e, bu suyun nasıl İsrail Devleti e, aracı olarak bir e, hüküm sürme kontrol etme aracı olarak nasıl kullanıldığını anlatacaktı gelemedi ama o tabii video e, konferansıyla bize katıldı sağ olsun. Onun dışında gelemeyenler... Aslında yenemeyenler... bir de bir mesaj gönderdi. Bir evet. simitin gelememesinin nedeni... Şimdi biz Türkiye'den dönüp bakıyoruz hep mevzulara ve Türkiye'nin karanlığı içerisinde e, değerlendiriyoruz. Başımıza evet. gelenlerin sadece buraya mahsus olduğunu düşünüyoruz. Ama dünyada böyle bir e, sağ kayış e, ve dünyada daha böyle bir ekonomik ve ekolojik krizin derinleştirdiği bir ortamdan bahsediyoruz. Bir simitin gelememesinin nedeni de e, kendisi bir... Parlamenter e, parlamentoda hı hı. bir oylama gerçekleşiyordu tam bizim etkinliğimiz sırasında e, mültecilere ilişkin bir oylamaydı evet. e, ve orada kalıp tek bir e, oyun ne kadar önemli olduğunu e, o yüzden kalması gerektiğini bahsetti ve gelememin nedeni de buydu. Evet ve Ayhan Bilgen de gelemedi tabii. HDP sözcüsü olarak yaşanan son gelişmeler yüzünden. O da bize bir o kadar sıkışıklığın arasında çok güzel bir video hazırlamıştı. Onu da izleme imkanı bulduk. Evet. Şimdi konulardan başlayalım. Bizim de çok fazla şey öğrendiğimiz bir etkinlik evet, oldu. Yeni bilgiler ve deneyimlerden faydalanma imkanımız oldu. Tabii bildiğimiz... ...çok üzerine çalıştığımız konulardı ama farklı e, çevrelerden de e, bu konular hakkında bilgi edinmek ayrı bir önem arz etti bizim açımızdan. O yüzden e, yine bu toplantılar içerisinde hani böyle öne çıkan konuları paylaşmak istedik bu haftaki Hı -hı. E, programımızda. İstanbul'un su krizi ve çözüm önerileri... Ee, ...ilk oturumumuzun başlığıydı. Bu konuda... E, ...Murat Güvenç Hoca... ...Kadir Has Üniversitesi'nden... ...Profesör Doktor Murat Güvenç Hoca'nın... ...bir sunumu vardı. İstanbul'un tarihi olarak zaten... ...su problemi çeken bir e, şehir olduğu... ...sınırlı sayıdaki nüfusa... ...dahi tarihinde... ...su taşıma mesele olduğu... ...ama bugün işte... E, ...nüfusu... ...resmi... Resmi rakamlara, rakamlara göre 14, göre 14 milyon. Şey, Gayri ama... resmi hmm. rakamlara göre 17 milyon civarında hmm. olan bir şehirden bahsediyoruz. 130 ülkeden fazla nüfusa sahip. Türkiye'nin nüfusunun yüzde 18'ini evet. barındıran bir e, şeyden bahsediyoruz. Şehirden bahsediyoruz. Şehir ötesi şehir. <gülüyor> evet. E, buna hani su temin etmenin e, güçlüklerinden e, bahsedildi. Ki o oturum içerisinde benim de su hakkı kampanyası adına yaptığım bir sunum vardı. Yani hmm. durum şöyle özetleyebiliriz. Su varlıkları açısından kendine yeterli olmayan bir şehirden bahsediyoruz. Nüfus her dönem bu şehir için problem oluşturmuş. Ama gel e gelinen aşamada bir az sayıda az miktardaki su varlıklarını yok eden projeler hayat buluyor. Bunlara hmm. mega projeler diyoruz. Üçüncü hmm. köprü, üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul, yeni yerleşim yerleri. Bu doğal olarak hem... E, su varlıklarını yok ediyor Hem bölgenin iklimini değiştiriyor Hem nüfusu arttırarak Su talebini e, Artmasına yol açıyor Bir de üstüne üstlük bu bölge için Geçerli olan iklim değişikliğinden e, Etkilenmesi söz konusu Yani yağış miktarları azalacak Buna rağmen e, Sıcaklıklar artacak Bu yine su varlıklarını azaltacak Ve su Hı. krizi derinleşecek evet. Ve sonrasında da Tam neoliberal politikaların ...uygulandığı bir alan haline geliyor. Yöneticiler tarafından... ...İstanbul'da su hizmetleri... ...doğal olarak da... ...suyun fiyatı bu anlayış gereği... ...her geçen gün artıyor. Yani ekolojik ve ekonomik... ...erişebilirlik açısından... Hı hı. ...ciddi sıkıntılarımız var. Yöneticilerin ise... ...bu tabloyu... ...okumadıkları... ...hatta göz ardı ettikleri... Evet. E, ...krizden de... alandıkları ...gibi bir sonuçla bitirdiğimiz bir toplantıydı. Evet. Ee, i̇kinci sun şey, ne denir ee, başlığımızda havza bazlı su yönetimiydi. Su kullanım öncelikleri ve demokratik katılım başlığı altındaydı. Evet ee, bu havza bazlı su yönetimlerini konuştuk burada. Hı hı. E, yani şu anki var olan su yönetim biçimlerini eleştiriyoruz ama yerine ne hani önermek lazım o e, konuda bir, birlikte konuşma fırsatı bulduk e, bu konuda bizim hani su Hakkı kampanyası olarak çeşitli yayınlarımız da vardı ve havza bazlı su yönetimi üzerinde dururken aslında e, devletin de aynı şey üzerinde e, yani aynı kavramı kullandığını Hı -hı. biliyoruz fakat aramızda bir fark var o da kullanım öncelikleri. Hı -hı. Yani devlet havza bazlı su yönetimini merkeze alırken özel sektörün katılımından işte suyun metalaştırılmasından bahsederken evet. biz ise de kullanımın demokratik bir katılımla birlikte belirlenmesi gerektiği üzerinde duruyorduk. Bu konuda konuşma fırsatı bulduk. Ee, bu oturumda konuşanlardan bir tanesi Moses Subirana'ydı. Kendisi Katalonya'dan gelen konuşmacımızdı. Evet. Mesela o dünyadaki bir diğer eğilimden, daha doğrusu Katalonya'daki özel bir eğilimden söz etti. İşte çok çarpıcı bir yüzdeyle başlamıştı. Dünya'da dedi su hizmetlerinin yüzde doksanını hala hı. kamunun elindeyken evet, Avrupa Birliği özelinde yüzde kadar düşüyor. Yani yüzde özel özelleştirilmiş durumda su hı. hizmetlerinin Katalonya'da ise dedi e, bu oran yüzde on altıya kadar düşüyor. Yani yüzde seksen dört oranında. Özellere devredilmiş bir su yönetimi var. Bunun neden olduğu kriz var. İşte ödeyemeyen insanların sularının kesilmesinden söz ediliyordu. Ve e, Mosesin geldiği müşterek Barcelona hareketi... ...işte Indignados sonrası kurulan hareketlerden bir tanesi... Hı -hı. E, ...bütün sosyal hareketler birleştiler. Barcelona belediye başkanlığını kazandılar. Ve onunla Hı -hı. birlikte de bir yeniden belediyeleştirme süreci Hı -hı. yaşandığını... ...belediyenin işte özele devredilen şirketlerin su hizmetlerini... Ee, sözleşmeleri iptal ederek veya zamanda olan e, sözleşmeleri uzatmayarak yeniden kamusal hizmete almaya başladığından söz etmişti. Evet. Hı -hı. Bu su kullanım önceliklerinde aslında şunu kastediyoruz. Öncelikli olarak suyun insani ve ekolojik amaçlı kullanılması evet. Yani doğanın ve insanların ihtiyaçları Temel ihtiyaçları için kullanılması evet. Daha sonra Yani bu vazgeçilmez bir şey Bunun üzerinde asla pazarlık yapılamaz ee, Daha sonra kalan Bir su miktarı varsa Bunun geçimlik e, tarım arkasından e, ekonomik devamında faaliyetler, ekonomik evet. faaliyetler diye sınırlandırmak lazım. Yani ekolojik ve insani kaygıların ekonomik kaygıların önünde tutulan bir su kullanım Hı -hı. E, yöntemi benimsemek gerekiyor. Ki bu da aslında havza dediğimiz şey bir sınırlılıktan bahsediyoruz. Evet. Suyun sınırlılığını kabul edip havza içerisinde ona göre öncelikli kullanım belirlemeden e, bir havza planlaması e, hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bu Üç konuşmacımız da aslında burada e, bunu e, çok iyi bir biçimde vurgulayarak anlattılar. Evet. Üçüncü e, yine oturumumuzda su bir insan hakkıdır adı altındaydı. Orada da ilk başta Ayhan Bilgen konuştu. E, programımızın başında da belirttiğimiz gibi kendisi gelemedi. Orada biraz böyle. Suyun sınırlılık yani sınırlar içerisinde düşünmememiz gerekiyor dedi. Çok güzel mesajlar verdi aslında ve şey dedi en fazla akıllarda kalan orada olamadığım için sizlerden özür diliyorum ama bu özür dilemesi gereken kişi aslında ben değilim. Bizi bu duruma ee, sokanlar özür dilesin aynen. dedi. Evet. E, çünkü iki tane e, eş... Başkan HDP eş başkanı tutuklandığı için şu anda Ayhan Hı. Bilgen en yetkili konumda kalan kişi ve Ankara'da bu yüz, Ankara'dan bu yüzden ayrılamıyor Hı. ve bir mesajı daha vardı Hı. onunla dikkat çekmek gerekiyor su meselesi aslında bir demokrasi meselesidir. Evet. Ee, ikisini ayırt edemeyiz. Aslında konferansın genelinde zaten, zaten hep bu tekrar, vurgu yapıldı. Evet, yani bütün meseleler birbirinden <gülüyor> bağlantılı. Evet. Ee, bir su hakkını savunabilmek için de asgari bir demokrasinin oluyor olması lazım. Yani bunun önü kesildiği süre içerisinde herhangi bir hakkımızı savunmamız mümkün yok. değil. O yüzden e, Ayhan Bilge'nin e, konuşması ardından Ön'in salonda Savaş'a ayır barış hemen şimdi soruyoruz. E, sloganları yankılandı. Çünkü savaş bütün e, demokrasi mücadelemizi bölen, e, ortadan kaldıran, mücadelemizi aynı zamanda bölen bir e, etken ve insan ve can e, ve mal kayıplarına yol açıyor. Bu yüzden barış talebi konferansın önemli taleplerinin arasındaydı. Evet, ben de çok kısaca e, dünyadaki su hakkı mücadelesinden bahsettim. Böyle Narmada hareketinden tutun da işte son olarak kota yerlilerin Yerlilerinin e, kendi topraklarından, sularından geçecek olan bu Kuzey Dakota e, hattıyla ilgili o projeye karşı mücadelelerine kadar e, bunlardan bahsettik. Çünkü bu e, bu şeyde hani vurguda hep bizim konferansımız boyunca vardı. Bunlar sadece Türkiye'de olmuyor. Sadece yerel bir yerde Artvin'de mesela olmuyor. Bütün dünyanın sorunu olan e, su varlıklarının ve diğer doğa varlıklarının, yaşam e, kaynaklarının. ...neoliberalizmin e, pençesi altında... ...olmasıyla ilgili bir durumda. Hmm. Daha sonra da Dakota ile... Mi? Evet. evet, hemen ardından kısa bir e, eylem... ...gerçekleştirdik. Hmm. Aslında biz bunu... E, Sokakta da gerçekleştirmek istiyorduk. Çünkü Kuzey Dakota'da direnen yerlilere yönelik, yani kendilerine su savunucuları diyorlar. Ve su savunucularına yönelik büyük bir Aha. şiddet eylemi gerçekleştirdi. Amerikan devleti yüzlercesi evet. e, içeri alındı aktivistlerin. E, ardından bir uluslararası çağrı yapılmıştı, eylem çağrısı. Fakat Türkiye'deki koşullarda tabii sokakta eylem yapmak pek mümkün olmadı. Biz de bari dayanışma eylemini konferansta gösterelim dedik. Ve bir dayanışma eylemi gerçekleştirdik hep birlikte. Mesajımız Güzel. da kendilerine... ...göndermiş olduk. Evet. Water is life dedik Water değil mi? Water is life evet. dedik hep birlikte. Ee, 15 Kasım'da... E, ...bizde şu anda 15 Kasım ama Amerika'da değil hala... <gülüyor> ...değil mi? Yanlış söylemiyorsak. Eyleme var ee, en azından saatler. Evet, e, o eyleme... E, ...videomuzu gönderdik... E, Dakota şimdi biraz daha önem kazandı. Konferansın ilk açılış konuşmasını Ömer Madra e, gerçekleştirmişti. Onun konuşmasında da Amerika e, Birleşik Devletleri'nin yeni seçilen başkanın Trump'ın, e, Donald Trump'ın etkisi ne olacak Hı -hı. E, iklim meselesine ilişkin e, ne olacak diye bir... ...konuşma yaparken tabii ki şunu biliyoruz... ...Trump işte homofobik, işte mülteci düşmanı, İslamofobik falan... ...ama bir özelliği daha var ki... ...aynı zamanda iklim meselesinde, iklim meselesinde şüpheci bile demeyeceğiz... ...karşıtı konunda olan birisi... ...hani Kaliforniya'da yürürken üşüyorum... ...biraz sıcaklığın hiç kimseye zararı olmaz... Diyen ya da baş kötü bir şaka. E, gibi. Küresel ısınma için sıradan bir hava olayı. Hava olayı diyen evet. birisi. Evet işte. Ama aynı zamanda Trump'ın e, Dakota'da tam bu e, petrol projesinde hisseleri, hattında, var. Evet, hisseleri de var. Yani e, evet. biliyoruz politikacıların hepsinin şirketlerle çok e, dirsek teması olduğunu, e, onların sözcülüğünü yaptıklarını ama Trump bizzatı... Ee, şirket adına da yer alan birisi ee, Dakota şimdi çok daha önem arz etti. Burada Trump'ın tavrının ne olacağı ki onun öncesinde de hani bastırılması konusunda eğilimlerini biliyoruz. Daha da bu mücadele şiddetlenecek. Ona yönelik dünyada küresel düzeyde direnişinde yükselmesi ee, büyük önem arz ediyor. Biz Kesinlikle. de ufak ...çaplı böyle bir dayanışma mesajı gönderdik... ...bundan dolayı da mutluyuz... <gülüyor> ...daha büyüğünü yapmak isterdik... ...elbette... ...daha sonraki son oturumumuz da Türkiye'nin kalkınma hamlesi ve su gaspı başlığı altındaydı... ...burada da Türkiye'nin yedi yerinden diyelim hani yedi bölgeden oluşuyor Türkiye... ...yedi yerinden gelen aktivistler kendi mücadelelerini anlattılar... Ee, Cerat Tepe meselesi, Yeşil Artvin Derneği'nden Nurneşe Karahan vardı... Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden Leyla Mumil biraz GAP'tan bahsetti, kapın etkilerinden. Ege Çep'ten Berrin Esin Kaya, Bursa Doğa Derden Murat Demir, madencilik faaliyetine karşı yürüttükleri e, hı hı. bu mücadeleden bahsetti, kadınların katılımından. Gürcan Kırımlı Dayko'dan geldi, yani Trakya'daki hı hı. Ergenedeki su meselesini anlattı hı hı. ve mücadelelerini... Kuzey Ormanları savunmasından Mehmet Baki Deniz İstanbul'un bu büyük projelerle nasıl cebelleştiğini anlattı. Ve e, Alakır, Alakır Nehri kardeşinden de İnci Bilgiç vardı. Alakır mücadelesini 60 kilometrelik bir nehir üzerinde planlanan 8 tane HES'i ve yaşanan yıkımı anlattı bize. Yani evet. buradaki şey de güzeldi. Hani bu forum çok araya canlıydı. Gelmek, evet. Ve tablo olarak şunu çıkartıyordu. Bu Türkiye'nin 2023 evet. yılı hedefleri. Kalkınma enerji hedeflerinin aslında Türkiye'nin dört bir yanında nasıl yıkımlara yol açtığını anlatıyordu. Çünkü bu 2023 yılı hedeflerinin içerisinde şunlar var. Türkiye'nin hidrolik potansiyelinin, kömürünün... Bütün evet. hepsinin kullanılması, son damlasına kadar kullanılması evet. hedefi var. Yetmiyor nükleer yapmak gibi bir planı var. Bu e, 23 yılı 2023 yılı hedefleri içerisinde. Bunların hepsi bu anlat, Akgün'ün de ifade ettiği e, Hı -hı. yerlerden gelenler tarafından, aktivistler tarafından tek tek e, bölgelere nasıl zarar verdiğini ama evet. Hı -hı. asıl olarak da bu e, yapılan projelere kadar n, yapılan projelere karşı nasıl dirençli hareketler ortaya çıkarttığını anlattılar. Çünkü ısrarlı bir biçimde bu projeler yapılmaya çalışılıyor. E, karşısında da ısrarlı bir biçimde önde kadınların durduğu özellikle kadınların durduğu hareketler şekilleniyor. İşte Umut buralarda. E, Ayrıca buranın e, AKP'nin yumuşak karnı olduğunu da hatırlatmak evet. lazım. AKP'nin çok ciddiye oy aldığı. ...kentlerden gelen direnişçiler de tabii. vardı. Aynen. Yani bu... kendi tabanının mobilize olduğu... ...AKP Aynen. politikalarının... ...AKP'ye oy veren ama onun politikalarının... Hmm. ...mağdurlarının verdiği mücadelelerdi bunlar. Evet. Evet, ilk günü böyle kapattık. Evet, ikinci günde... E, ...devam <gülüyor> ettik tabii. İkinci günde de... ...iklim değişikliğini ve su krizini... ...derinleştirdiği dünyada iklim mültecileri... ...konusu vardı. Nurhan sen orada... ...moderatördün zaten. Evet, e, bu... Konu başlığı altında yani iklim değişikliğinin aslında e, etkilerini Levent Kurnas Hoca işte e, Boğaziçi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden e, evet. Profesör Doktor Levent Kurnas son dönemdeki bilimsel verilerle çok e, net bir biçimde e, hmm. anlattı tabloyu. E, Ömer Madra da aynı şekilde e, beklentiler ya da öngörülerden e, daha hızlı gerçekleşebilecek bir iklim değişikliğinden, yani, evet. e, rakamsal olarak sıcaklık artışı olarak e, değişikliğinden bahsettiler. Bu biraz can sıkıcı olan bölümdü. Evet. E, çünkü hala bir hani durdurabilme, dönüştürebilme, geriye sarabilme gibi şeylerimizin hani gittikçe azaldığına ilişkin bilimsel veriler aktarıldı ama bir yandan da hani bu iklim meselesi o kadar çatı bir <gülüyor> sorun halinde ki yani bütün evet bütün artık. soruları Hı. ya da uğraştığımız bütün meseleleri bağlıyor mülteciliği ırkçılığı savaşı kapitalizmi adalet eşit cinsler falan yani bütün bir başlıklarda konuşabileceğiniz bir şey halinde iklim meselesi bu kısımda işte Pınar Uyan Bilgi Üniversitesi Göç Merkezinden Doçent Doktor Pınar Uyan e, bu meseleyi disiplinler arası ele almak ve sınırları kaldırmak e, olarak özetleyebileceğimiz bir şekilde sundu bize e, biraz daha açacak olursak bunu şunu anlatıyordu e, iklim meselesi sadece bir çevre meselesi değildir. Aslında bütün disiplinlerin ilgilenmesi gereken bir meseledir. Sosyolojinin de konu e, konu edilmesi gerekir. E, i̇şte kadın alanında çalışıyorsanız sorun edilmeniz gerekir. Çünkü hepsi birbirinin içerisinde bu mesele de iç içe geçmiş durumda dedi. Bu açıdan e, bence toplantının ya da konferansın en hani Politik hmm. olarak doyurucu nitelikte... bir toplantısıydı, bir buluşuydu. E, bugün aynı zamanda aslında uluslararası oturumlar günüydü bizim hmm. açımızdan. Hmm. Yani sonraki iki toplantı militarizme bir aracı olarak su ve şirketlere karşı küresel direniş ağırlıklı olarak hatta neredeyse tamamen e, farklı ülkelerden gelen veya en azından mesajlarını gönderen ya da video konferansta bağlanan konuşmacılarla birlikte e, yaptığımız toplantılardı. Burada hmm. ...hani şunu görmüş olduk aslında... ...dünyaya sadece Türkiye'den bakmamak lazım... ...küresel bir evet. e, sorunun içerisinden geçiyoruz... ...yani kapitalizmin ekonomik ve ekolojik krizini... ...bir arada yaşıyoruz... ...dünyanın bir yanında... E, ...sağa doğru yönelim var... ...ancak dünyanın öbür tarafında... ...başka ülkelerde sola doğru yönelim var. Bunları Hı -hı. görme fırsatı aslında bulabildik. Çünkü İrlanda ve İspanya'da daha sola doğru bir eğilim vardı. Oradan gelen e, konuşmacılar Hı -hı. daha çok mücadeleyi anlattılar. Evet. Bunun dışarısında aslında Brezilya ilginç bir şekilde aslında sol diye bilinen bir iktidarın olduğu... ...ama büyük bir suk krizinin e, yaşandığı... ...daha doğrusu ekonomik Ekolojik krizinde kriz. yaşandığı bir yer ve ciddi bir mücadeleli de olduğu bir yer. Aynı zamanda bu uluslararası toplantılarda... Amerika, Filistin'i de yan yana yani dünyanın en zengin ülkesiyle toprakları işgal altında olan oldukça yani. yoksul olan ülke. Yani içme suyunun bulunmadığı, kuyula, kuyulardan bile zehirli suyun aktığı bir Filistin'den söz ediyoruz. Fakat su söz olduğunda ABD'de de bir kriz var. Flint, Detroit ve e, Dakota'da. E, Dakota'yı da, da, Dakota'da. Dakota da sayam, saymalıyız. E, evet ama öbür taraftan Filistin'de de var ve iki konuşmacı da Amerika'dan Darcy O'Callaghan ve Filistin'den Doktor Ayman Rebi e, aslında çok birbirine yani konu olarak benzeyen değil ancak yine de bir krizden söz ettiler ortak bir su krizinden e, söz etmiş oldular hı hı. evet ee, bu militarizmin bir aracı olarak su varlıkları meselesi gündemimizdeydi ee, Özdeş'in de söylediği gibi Filistin'den Ayman Rabin hmm. e, işgal altındaki e, topraklarda e, işgal eden unsurun suyu nasıl bir silah olarak Hı -hı. kullandığını... Ergemonya aracı, e, kontrol etme aracı, yola evet. getirme aracı. Çok canlı evet. bir biçimde anlattı. Murat Kanatlı da benzer nitelikte bir şey anlattı. Kıbrıs kendi içerisinde su sorunu olan bir hmm. ülke. E, ama... E, Çözüm bulabilir yine de verimlilik tasarruf gibi uygulamalarla buna hı hı. rağmen e, büyük abinin lütfettiği e, suyu, e, barış suyu barış suyunu e, <gülüyor> projesinin aslında onların e, su sorununu çözmeyeceğini hatta Türkiye'deki su sorununu derinleştireceğini. ...anlattı... ...çünkü bir yandan da çok pahalı bir su... ...temin Değil ediliyor... ...7, 7 TL'ye kadar çıkabiliyor... ...öncesinde yani, 2 lirayken birim tüm. fiyatı... Evet. ...ayrıca en son... ...Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden gelen arkadaşımız da... ...Türkiye'nin... ...barajlar literatürüne armağan ettiği... ...güvenlik barajlarından bahsetti... Bunlar geçişi engelleme amaçlı kurulan e, sınır boylarında suyun şişirilerek. Şişirme e, bendi diyorlar. Evet hatta. şişirme evet. bendi dedikleri e, baraj türleri asla enerji ya da e, üretmek ya da tarımsal sulama amaçlı yapılmayan barajlar. Bu da aslında suyun e, ülkeler açısından e, ne kadar... E, militarizm için militarizm için araçsallaştırıldığını arasal, e, anlatan örneklerdi canlı örneklerdi. Yani suyu silah olarak kullanan örneklerdi ve bizim suyu barış aracı olarak e, kullanmamız gerekiyor. Su hakkı kampanyası da zaten barıştan yana her zaman için. Sü Süremiz bitti <gülüyor> belki Süremiz böyle bitti. bitirebiliriz. Evet. E, bu haftalık bu kadar diyelim. Şöyle o diyelim, zaman, suyun evet. e, işte devletlerin ya da şirketlerin elinde e, bir, bir meta haline hı. dönüşmemesi, aynı zamanda hı. bir e, militerizmin aracı haline dönüşmemesi evet. temennimizdir. Su savaşların ya da işte şirketlerin karına değil, insanların Bar ve doğanın hı hı. Ve yaşamı barışa. için evet. kullanılsın hı hı. diyelim. Evet, bu kadar bitirelim. bitirelim. Bu haftalık bu kadar, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.